Evet, elhamdülilləh və sələt və sələm ələ Resulilləhi və əlihə və Evet, aziz kardeşlerim, bu sene İslam akaidi seminerleriyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Allah hayırla, bereketle, ihlasla, devamına ve nihayetine bizleri muvaffak eylesin. Geçen sene burada tahavi metni üzerinden İslam akidesini ders konusu kılmıştık. 8 seminerdi. Bu defa 15 günde bir olmak kaydıyla 15 seminerde bir bütün olarak İslam akaidini işlemeye, incelemeye çalışacağız. Evet, belli bir metin takip etmeyeceğiz. Ama tavsiye edeceğimiz gerek Türkçe gerek Arapça metinler olacak. Daha demin kardeşimiz Sayın Kılavuz Hoca'nın kitabını tavsiye etti. Buna benzer başka kitaplar da var. Yani ben biraz daha fazla kütüphanemi genişletmek istiyorum diyenler başka kitaplar da alabilirler. Bekir Topol Hoca'nın kelama girişi. Ondan sonra İrfan Abdülhamid'in bilmiyorum baskısı var mı? İslam mezhepleri tarihi. Yine Süleyman Toprak ve Şerafettin Gölcük herhalde bu ikisinin hazırlamış olduğu Kelam diye geniş bir kitap vardı Türkçe. O olabilir. Cemalettin Erdemci'nin Kelama Girişi küçük bir kitaptır. O olabilir. Yine Şerafettin Gölcük'ün Kelam Tarihi olsa gerek. Bunların baskıları varsa eğer Bunları tavsiye edebilirim. Bunları tavsiye etmemin manası içinde geçen her bilgiye e, kusursuz, eksiksiz gözüyle baktığım anlamına gelmez. Türkçe'de mevcut çalışmalar bunlardır. Zaman zaman Arapça bilmeyenler özellikle bu kaynaklardan yararlanabilirler. Arapça bilenler için tavsiye edeceğim şu an için Doktor Hasan Şafii'nin Elmedhal Lidraseti İlmil Kelam olsa gerek. Onu tavsiye ederim. Ali Sami Enneşşar'ın Meşetü'l-fikr'il-felsefi fil İslamı var 3 cilt. Onu tavsiye ederim. Abdülhalim Mahmut evet, Et-tefkirü'l-felsefi fi'l-İslam olsa gerek onu tavsiye ederim. Ve buna benzer eserler. Zaman zaman burada söylerim. Klasiklerden de bize bir bütün olarak kelamı veren kaynaklar arasından da Adududdin El-İyici'nin El-Mevakifi çok geniş bir kaynaktır. Bir metin olmasına rağmen. Onu tavsiye ederim. Biraz daha akide bazlı olsun isterseniz. Yine Adududdin El-İyici'nin Akaidi var. Akaidi Adudiyye diye geçer. Devvani'nin bunun üzerine şerhi vardır. Onun üzerine de bizim İsmail Gelenbevil'in haşiyesi vardır. Mercani'nin haşiyesi vardır. Hal Halil'in haşiyesi vardır. Muhammed Abdu'nun haşiyesi vardır. Meşhur bir kitaptır. Akaid-i Nesefiye neyse, Akaid-i Adudiye de onun gibi bir şeydir. Evet. Daha önceki kaynaklardan, işte mezhepler, fırkalarla ilgili zaman zaman bilgiler burada tedavül edecek. Bunun için Ebur Hasan el-Eşhali'nin Makalatul İslamiyyini, ki Türkçesi de var. Şehristani'nin El-Milel ve Nihali, ki onun da Türkçesi olsa gerek. Evet. Evet. İslam akaidi ile söze başlayalım. İslam akaidi, İslam Allah Azze ve Celle'nin peygamberleri aracılığıyla insanlara göndermiş olduğu dinin adıdır. Hz. Adem ile gönderilen din, Hz. Yusuf'la, Davut'la, Süleyman'la ve Hz. İsa ile ve son peygamber Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhim ile göndermiş olduğu dinin adı İslam'dır. Zaten Allah katında tek makbul din vardır. O da İslam'dır. İnne'd dine 'indallahi'l-islam ayet-i kerimesi de bunun altını çizer. Aman yebte gayril islami felen yukbelen. Aman yebte gayril islami dinen felen yukbelen. İslam'dan başka din arayan kişinin arayışı boştur. Asla makbul değildir. Ve benzer ayetler bize ancak din olarak İslam'ın var olduğunu, Allah katında makbul olduğunu gösterir. Hazreti Yusuf'un duasında, teveffenî muslimen ve elhekni bis salihin benim Müslüman olarak huzuruna al, ruhumu kabzet şeklindeki ifade de Müslim ifadesi. وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِم۪ينَ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدِ Değil mi? Odur sizi bundan önce ve bundan sonra bugün Müslümanlar olarak isimlendiren. Demek ki önceden de Allah Azze ve celle kendisine inanan kulları Müslüman diye isimlendiriyor. Haliyle kendisine inancın yolunu, şartlarını, çerçevesini de İslam'la belirliyor. O halde Allah katındaki tek din İslam'dır. İslam akaidi de akide kelimesinin çoğuludur. Akaid kelimesi İslam inanç esasları demektir. İslam'ın bize neye inanacağımız, neye inanmayacağımız konusunda getirmiş olduğu ölçülerin toplamına biz ne diyoruz? Akaid diyoruz. Allah'ın varlığına, birliğine, eşinin, benzerinin, denginin olmadığına dair inancımızla başlayan, madde madde devam eden, bu inanç listesinin toplamına ne deniyor? Akaid. Her bir inanca da ne deniyor? Akide. Akide demek, akt kökünden geliyor. Bağ anlamına gelir. Bağlanmak anlamına gelir. Gönülden bağlanılan bir inanç demektir. E bu, Çok önemli bir espridir bizim için. Akide demek bizim için sadece bilip geçtiğimiz bir şey demek değildir. Gazete okursunuz, bir haber duyarsınız. Ha öyle miymiş? İyi e, güzel dersiniz, beş dakika sonra unutursunuz. Kendiniz o haber ya da haberin içeriği arasında bir aidiyet bağı oluşmaz. Ama akide demek, o bilgiyi duyduktan sonra o bilgiyle aranızda bir varoluşsal bağ oluşması demektir. Allah'ın var olması, İyi Allah varmış tamam deyip yolumuza devam edelim şeklinde bir lakaytlığı kaldırmaz. Allah'ın var olması bizim için varoluşsal bir mana ifade eder. Allah varsa ben onun kuluyum demektir. Allah varsa o ki var Allah'ın var olduğuna iman ediyorum itikad ediyorum kalbimi ona akt ediyorum demek ben hayatımı Allah'ın istediği biçimde programlayacağım, düzenleyeceğim demektir. Bu taahhüdü bu bağlılığı, bu sadakat ve vefayı gösterebilmektir. Bu da akidenin eylem tarafıdır, şahsiyet tarafıdır, ahlak ve tutum tarafıdır. Dolayısıyla itikat, akaid dediğimiz zaman, iman dediğimiz zaman bunu kuru bir bilgi ya da kuru bir kabul, onay olarak görmek doğru olmaz. Kelimenin semantiğini indirgemek ve daraltmak olur. Evet, İslam akaidi, kısaca bu demektir. Ve bize bunun, ana maddeler halinde ilk defa listesini Hz. Peygamber Efendimiz veriyor, gerek Kur'an ayetleriyle, gerek hadisi şerifleriyle görüyoruz bunları değil mi? Amine Rasulü mesela orada akşamları okuduğumuz o iki ayet-i celile Bakara suresinin son iki ayet-i celilesi Allah'a iman, meleklere iman, kitaplara iman, Rasullere iman orada geçiyor. Allah'a ve ahiret gününe iman şeklinde birçok ayeti kerimede geçiyor. Ki neden Allah'a ve ahiret gününe iman? Neden bu ikisi ve diğerleri değil? Özel bir vurgu vardır orada. Onun kendine has bir esprisi vardır. Yani mebde ve mead inancıdır. Allah'tan geldik ve ahiret vasıtasıyla tekrar Allah'a varacağız. Başlangıcımız ve sonumuz. Bu dünya geçicidir. Ve ahiret bizim meadımızdır. Varacağımız yerdir, noktadır ahiret bizim hayatımızın hedefi ve gayesidir. Bu hayat, dünya hayat, yakın hayat, peşin hayat, ahiret için bir sermayedir. Yahut bir başka ifadeyle ahiretin tarlasıdır, ekim alanıdır. Evet, Kur'an-ı Kerim'de böyle Allah'a, meleklere, kitaplara, rasüllere imanı hem kalıp haliyle billahi ve nelaiketihi ve kutubihi ve rusulihi değişik ifadelerle ve li'umil ahiri hem de Zaman zaman ayrı biçimde görüyoruz. Peygamberlerden hususen bahseden, isim isim, zikreden davetlerini, mücadelelerini, kavimlerinin kendilerine vermiş olduğu tepkileri müstakilen ele alan ayet dizeleri bu sadette peygamberlere imanın muhtevasını oluşturur. Kitaplardan bahseder, Tevrat'tan bahseder, İncil'den bahseder, Zebur'dan bahseder, suhuf, sahifeler... Diğer peygamberlere gönderilmiş olan Hz. İbrahim'e, Hz. Musa'ya gönderilmiş olan sahifelerden yani ilahi belgelerden bahseder. Bunlar da hep kitaplara iman zımnında muhteva'yı oluşturan parçalardır. kader iman da vardır. Geçen sene de biz bu konuyu özellikle işlemiştik. Bu sene de işleyeceğiz. Tafsilatına onun için burada girmek istemiyorum. Çünkü özel bir başlığı var. İki başlık halinde kader ve kaza inancımızı burada konuşacağız Bu da Allah Azze ve Celle'nin ezeli ve mutlak ilmi. Allah Azze ve Celle'nin ezeli ve mutlak iradesi. Allah Azze ve Celle'nin ezeli ve mutlak kudreti. Allah Azze ve Celle'nin yaratması, halk, fiili. Bunların toplamına da biz kaza ve kader diyoruz. Nitekim ayetlerde açıktan ve bil kaderi şeklinde Efendimizden rivayet edilen Cibril hadisi diyebildiğimiz, biraz sonra arz edeceğim rivayette geçtiği şekliyle belki Kur'an-ı Kerim'de Allah'a, Resulüne, meleklere, kitaba, ahirete ve kadere iman şeklinde bir kalıp ifade yoksa da kadere imanın muhtevası muhtelif ayetlere dağılmış vaziyettedir. Mesela çok basit bir örnek vereyim. Estağfirullah ve la tekulenn li şey'in inni fa'ilun zalika gadan illa eyyesha Allah. Şimdi kader konusunda, kaza konusunda şüphe taşıyanların genelde itiraz ettiği nokta nedir? Allah Azze ve Celle'nin bütün evreni bir kader, bir ilahi ezeli program dahilinde yaratmış olması değil. Problem burada değil onların gözünde. Onların gözünde problem insanın bizzat kendi, Yarın ahirette sorumlu tutulacağı fiillerinin Allah Azze ve Celle'nin takdiriyle, ilmiyle ve iradesiyle yaratılmış olmasındadır. Meydana gelmiş olmasındadır. İtiraz ve kuşkular buraya temerküz ediyor. Bakın bu ayet-i kerime tam da bununla alakalı. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ اِنِّي فَاِيلٌ ذَٰلِكَ Gaden, ben bu işi yarın yapacağım deme diyor değil mi? Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim. İlla اَيَّشَاءَ اللّٰهُ Ancak Allah dilerse yapacağım. Demek ki sen yarın bir şey yapacak mısın, yapmayacak mısın? Bu neye bağlıymış? Allah'ın dilemesine. Demek ki senin yapacağın iş neye bağlıymış? Allah'ın dilemesine bağlıymış. Demek ki Allah'ın meşiyeti, iradesi, insanın fiillerini hem de yarın yapacağın iş derken işte bu ihtiyari fiildir, ızdırari fiildir diye bir ayrım yok. Genel bir ifade. Yarın kılacağın namaz, Yarın işleyeceğim bir hayır yahut işleyeceğim bir kötülük hepsi Allah'ın meşiyetine bağlıdır. Allah dilemezse biz namaz da kılamayız, bir iyilik yahut bir kötülük de yapamayız. Ve benzer başka ayetler de var. Geçen birisi bir tartışmada zikrediyor. Kadernaha inneha mesela. Enteresan bir şey. İmam Maturidi'den bir metin naklediyor. İmam Maturidi kader inancını efendim ispat Ve beyansa dediğinde bu ayeti kerimeye atıf yapıyor. O da hiç yüzü kızarmadan ayeti alıyor. Ve bu ayetten insan fiillerinde içine alan bir kader inancını reddedebiliyor. قَدَّرْنَاهَا Biz Lut'un karısını takdir ettik. اِنَّهَا لَمِنَ o O gün melekler gelip Allah'ın azabı gelecek. Terk edin bu memleketi dediğinde o geride kalanlardan olacaktı. Melekler ne tembihlemişti? Sakın dönüp arkanıza bakmayın. Sakın burada kalmayın. Hemen arkanıza dönüp bakmadan, hemen erken vakit burayı terk edin demişti. Ama Lut'un, Hazreti Lut'un karısı ne yapmıştı? Dönüp arkasına bakmıştı ve geride kalmıştı. Şimdi bu geride kalma insanın kendi ihtiyar ve iradesiyle, seçimiyle olan bir iştir. Ve ayet bunun da mukadder olduğunu. قَدَّرْنَاهَا اِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِر۪ينَ Açık ifadesiyle ortaya koyuyor. İmam Malik de bunu asıl anlatmak istiyor. Ama bir el çabukluğu marifetiyle orada Zat-ı Müşarun İleyh ne yapmıştı? İmam Maturidî'nin kader anlayışının insanın kendi seçimiyle yapmış olduğu eylemlerini içine almadığını iddia edebilme sonu ünlemli hünerini göstermişti. Evet maazallah. Şimdi arkadaşlar... Hazreti Peygamber Efendimiz de biz iman esaslarının böyle kalıp halinde ifadesini buluyoruz. Cibril hadisi diye meşhur Buhari'de, Müslim'de ve diğer hadis mecmualarında geçen. O hadis-i şerifte Hazreti Cibril Efendimiz'e dört şey soruyor. Bir, iman. İki, İslam. Üç, ihsan. Dört, kıyamet alametleri. İman nedir sorusuna Efendimiz'in vermiş olduğu cevap, Bugün bizim amentü diye çocuk yaşlardan itibaren öğrendiğimiz ve öğrettiğimiz o iman esaslarıdır. İman en tu'mine billahi diye başlıyor. Allah'a inanmak, meleklere inanmak, kitaplara inanmak, peygamberlere inanmak ve orada ne var? Kadere yani hayırın da şerrin de Allah'tan geldiğine ve olduğuna inanmak ve nihayet öldükten sonra dirilmeye başlıyor. Ahirete inanmak diye bizim amentü yahut sorulduğunda imanın şartı kaçtır? Altıdır. Nedir onlar? Say bakalım dendiğinde çocuklarımızın bile bir çırpıda sayı vermiş olduğu altı esas. İşte bu arkadaşlar el-akaidul İslamiyye, İslam akaidi dendiğinde ilk etapta zihnimizde canlanan şeydir. İslam akaidi, İslam inanç esasları nedir? Bir, Allah'a imandır. İki, meleklere imandır. 3 kitaplara, 4 peygamberlere, 5 kadere, 6 ahiret gününe yani öldükten sonra dirilmeye imandır. Ondan sonra bunların neleri var arkadaşlar? Tafsili vardır. Bunların tafsili var. Bunlara biz icmali iman diyecek olursak bazı alimler icmali iman nedir sorusunun cevabını bu şekilde verirler. İcmali iman efendimizin Hz. Cibril'in kendisine yöneltmiş olduğu iman nedir sorusuna cevaben zikretmiş olduğu 6 esastır. Buna özet iman denir, preslenmiş iman esasları. Bir de bu preslenmiş iman esaslarının neyi var? Tel tel çözülmek suretiyle ayrıştırılması, detaylandırılması, tafsile dökülmesi var. Buna da tafsili iman adı veriliyor. Allah'a iman dendiği zaman nasıl bir iman bu? Onun detayları artık tafsili imanın muhtevasını oluşturuyor. Allah'ın eşi yoktur, benzeri yoktur, zamandan mekandan münezzehtir. Yönlerden ön, arka, sağ, sol, alt, üst gibi herhangi bir yön ve cihette olmaktan münezzehtir. Allah Azze ve Celle hadis değildir, yani kadimdir ve bakidir vesaire. Bütün noksanlıklardan münezzehtir, bütün kemal sıfatlarla muttasıftır ve benzeri prensipler orada alt alta diziliyor Bunların toplamına da ne diyoruz biz? Tafsili iman. Bazı alimler biraz daha özetlemeye gitmişler. İcmali iman dendiğinde bunu biraz daha preslemişler ki mümkündür. Nedir demişler? İcmali iman Allah'a ve son peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme imandır. Yani kelime-i şehadet diyebildiğimiz yahut kelime-i tevhid diyebildiğimiz iki cümledir. Eşhedü en la ilahe illallah. وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ Ben şahidim. Tanıklık edelim ki, Allah'tan başka ilah yoktur. Yine tanıklık ederim ki, Muhammed Allah'ın Resulüdür. Bu, meleklere imanı, kitaplara imanı, kadere imanı, ahirete imanı ihtiva ediyor. Tazammun ediyor. Nasıl tazammun ediyor? Çünkü bize meleklere iman, yani meleklerle ilgili bilgiyi, kitaplarla ilgili bilgiyi, diğer peygamberlerle ilgili bilgiyi, kaza kaderle ilgili bilgiyi, ahiret ve ahiret ahvaliyle ilgili bilgiyi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Gerek ayetler, gerek hadisler vasıtasıyla zaten arz ediyor. Bunu şöyle de formüle edebiliriz. Hazreti Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemden bize ulaşan, sahih Açık, her türlü bilgiye iman etti. Bu da icmali imanın bir başka ifadesidir. Zaman zaman böyle birileri kafanızı karıştırdığında bir şey okuduğunuz hemen aklınıza bir soru işareti ilişi verdi Acaba Allah Allah falan hemen kendinizi nasıl toparlayacaksınız arkadaşlar? Allah Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ne dediyse ben hepsine iman ettim. Efendimiz nasıl iman ettiyse, neye iman ettiyse, niçin iman ettiyse hepsine aynen onun gibi iman etti. Hani efendimizce bize öğütlenen bir dua vardır. Zaman zaman insan ne isteyeceğini bilemez. Dua da aslında ibadetin neyidir? Özüdür değil mi? E dua muhu'l ibade. Yani tevhitte zaman zaman Allah göstermesin böyle bir yalpalamayı insan yaşadığında nasıl Hazreti Peygamber Efendimizin imanına sığınıyorsa Duada da ne isteyeceğini bilemez. Acaba yanlış bir şey mi istedim? Helakımı mı istiyorum bir taraftan korkusu yaşadığında? Yine Efendimizin duasına sığınıyoruz. Ne diyoruz? Allahümme inni eseluka mâ se'eleke abduka ve nebiyyüke Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Senden Nebin Muhammed ne istediyse onu istiyorum. Nebin Muhammed sana hangi şeylerden sığındıysa o şeylerden sana sığınıyorum. Bu da duanın icmalidir arkadaşlar. İmanın icmali az evvelki ifade ise Duanın icmali de budur. Evet. Ve alimlerimizin formüle ettiği bir prensip vardır. Kişiye icmali iman yeter. Ancak ihtiyaca göreni olması gerekir. İman tafsile dökülmesi gerekir. Bir insan eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resuluhu manasını bilerek, anlayarak, kavrayarak, Bu iki cümleyi telaffuz ettiğinde Müslüman olur. Bu icmali imandır. Ama Müslümanlık bu iki cümleyle ve bu haliyle, bu yalınlığıyla devam etmez. Ardından artık Müslümanlığın icabları başlar. Allah, nasıl bir Allah inancı? Nasıl bir melek inancı? Bu adam çıktı gitti, beş dakika sonra arkadaşlarıyla otururken birisi öylesine bir hatırasını anlatırken melek inancı ile çatışan, çelişen bir söz sarf etti. O da o sözü aldı, umursamadan, kabul etti, hazmetti, sindirdi gitti. Yarın bir gün peygamberlerle ilgili bir Yahudi ile oturdu. Yahudi işte peygamber inancı biliyorsunuz, Yahudilerin çok çarpıktır, indirgemecidir. Peygamberlerle ilgili orada çok sapkın bir söz duydu, ona da tepki vermedi. Hazmetti gitti, öbür gün ahiretle ilgili, öbür gün Allah'la ilgili, öbür gün şunla ilgili, yani bu adamda henüz süzgeç oluşmamışsa olmaz Kelime-i Tevhid'in manası ne demektir? Hazreti Peygamber Efendimiz'e bir peygambere iman etmenin manası ne demektir? Peygamber, peygamberin sünneti, peygamberin getirmiş olduğu yol, çizgi, din senin için artık zihnine ve kalbine takılmış bir süzgeçtir. Özellikle bu konularla alakalı, hele hele bu konularla alakalı diyelim altını çizelim. Duyduğun, okuduğun, rastladığın, şahit olduğun herhangi bir bilgiyi bu süzgeçten süzmen lazım demektir. Her duyduğunu hemen alıp hazmediyorsan, bir süzgeç yoksa, geldiği gibi akıyorsa, o takdirde imanın ne olur? İmanın zaman içerisinde buharlaşır, kaybolur. Çelişkilerle, tezatlarla dolu bir kafa yürüyemez, yaşayamaz. Çelişkilerle dolu bir iman olamaz. Hem Hazreti Peygamber Efendimiz'e iman ettiğini söyleyeceksin, hem de Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinde ısrarla durmuş olduğu, prensiplerle açık açık çatışan inançlar ve düşünceler taşıyacaksın. Bu iki düşünce, bu iki inanç senin kafanda barışık biçimde duracak. Bu mümkün değil. Bu bakımdan imanımızda hassas olmamız gerekiyor. Bu gibi şeyler duyduğumuzda ne yapmamız gerekiyor? Yahut okuduğumuzda hemen sonuna bir soru işaret. Az evvel ki ifade ettiğim gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda ne beyan ettiyse, o beyandan benim haberim yok ama ne beyan ettiyse ben ona iman ediyorum dedikten sonra ertesi gün artık adım adım ne yapıyorsun? O bilginin peşine düşüyorsun. Doğrusuna, eğrisine onu tespit ediyorsun. Evet, İslam akaidi. Bugünkü seminerimizin konusu İslam akaidi ve akaid kelam. Bu zemin üzerinden bir de kısa bir tarihçeydi arkadaşlar. Oraya geçebiliriz. İslam akaidi nasıl ilk beyan şeklini buldu? Zaman içerisinde nasıl bir muhtevaya ve çerçeveye kavuştu ve bugüne nasıl geldi, bugünkü durum nedir? Tabi buraya girerken önce bizim akide ve kelam şeklinde bir ayrama gitmemiz gerekiyor. Akide yahut akaid yahut İslam akaidi neydi? İslam'ın bize getirmiş olduğu inanç esasları demekti. Kelam nedir peki arkadaşlar? Kelam da bu İslam inanç esaslarının dönemin şartlarına göre, imkanlarına ve bilgi araçlarına göre savunusudur. Çok öz ifadeyle. Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında belki sahabenin İslam inancını karşılarında savunacağı insanlar yoktu. Ferdi tartışmalar Yapmış olabilirler özellikle ehli kitapta. Efendimizin Necran Hristiyanları tartıştığını biliyoruz. En son mülaane, mübahale noktasına işin vardığını, lanetleşme noktasına işin vardığını ve bunun üzerine zaten Necran Hristiyanları'nın Medine'yi ziyaretleri üzerine bu gündem üzerine Ali İmran suresinin nazil olduğunu biliyoruz. Ben ne hale yoksa. Ya ilk ders olduğu için böyle bir kaza yaşadık. Kur'an-ı Kerim'in müşriklerle tartıştığını biliyoruz. Zaman zaman onların fikirlerini Kısa ifadelerle çürüttüğünü, zaman zaman sorular sorarak onları köşeye sıkıştırdığını, zaman zaman misaller üzerinden onları iknaya çalıştığını, zaman zaman doğrudan onları muhatap almadan hakikati böyle açık net ifadelerle ortaya koyduğunu biz Kur'an ayetlerinde rastlıyoruz, görüyoruz. Örnek mi? Çok örnek var. İşte Allah Azze ve Celle'ye şirk koşan, ortak koşanlar, Onlarla ilgili Enbiya suresinde hatırlayın. لَوْ كَانَ ف۪يهِمَا آل۪يهَةٌ اِلَّ اللّٰهُ لَفَسَدَةَ Bu akaid kelam tarihinde Burhan'ı ı Temanû şeklinde formül edilmiş bir delildir, bir kanıttır aynı zamanda. Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar olsaydı, kaos çıkardı. Yerlerin, yerin ve göklerin düzeni bozulurdu. Bu bir delildir. Burhan'ı ı Temanû diye daha sonradan formül edilmiştir. Bunu tevhid bahsində yine görürüz. Yine müşriklerin özellikle putperestlerin o kendilerine faydaları kafayda ve zarardı bulunmayan putlara o sembolik varlıklara özellikle tapınmalarını yine akli gerekçelerle çürüten sorduğu soruyla onları düşünmeye sevk eden bir ayet Gumindulillaalali ku Söyle onlara siz Size faydası ve zararı dokunmayan şeylere mi tapıyorsunuz? Burada bir akli gerekçe var. Fayda ve zarar, sana ne faydası ne zararı dokunamayacak olan bir şey aciz demektir. Seninle alakası yok demektir. O da çaresiz demektir. Çaresiz bir varlığa tapınılmaz. Seninle alakası olmayan, sen gündeminde hiç yer etmediğin bir varlığa tapınamazsın. Tapındığın takdirde. Efendim bu ne olur? Boşa bir tapınma olur. Ona taallük etmez. Kendi kendine gelin güvey olmuş olursun. Yani her türlü saçmalık Efendim bu nef' ve darar prensibi üzerinden ifade edilmiş oluyor. Ve insanın yahut evrenin ezeliliği, kadim oluşu, yaratılmamışlığı adeta diyebileceğimiz, Böyle bir inanca saplantıya sahip olanlar var. Alemin kadim olduğunu düşünenler mesela. İşte bunlara dehriyyun deniyor. Naturalistler, materyalistler bu çerçevede ele alınabilir. Onlarla ilgili mesela. اَمْخُلِقُوا مِنْ şeyin شَيْءٍ اَمْهُمُ الْخَالِقُونَ Değişik seçenekler üzerinden Kur'an bu ve benzer batıl inançları çürütüyor. Onlar bir yaratıcı olmadan mı yaratıldıklarını, yani bir yaratanlarının olmadığını mı düşünüyorlar? Yoksa kendileri mi yaratıyorlar? Yani siz yaratılmış olduğunuza göre, yani sonradan ortaya çıktığınıza göre, öncesiz olmadığınıza göre mutlaka sizi meydana çıktığınız vakitte meydana çıkartan bir güç, bir irade var demektir. Siz böyle bir irade olmadan mı var olduğunuzu, yani sebep olmadan sonuç olduğunu mu iddia ediyorsunuz? Nedensellik, sebeplilik ilkesini çiğniyor musunuz? Emhumul halikun, yoksa bizzat yaratanın kendiniz olduğunu mu düşünüyorsunuz? Yaratan eğer kendinizseniz o zaman sizin yaratılmışlığınızı nasıl izah edeceksiniz? Himmete muhtaç dede, nasıl gayra himmete de, öyle mi? Yani kendiniz mahluksunuz ama aynı zamanda halik olduğunuzu mu iddia ediyorsunuz? Bunlar açımlandığı zaman burada çok açık akli Burhanları var. Devamında em vel art. yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattılar? Böyle mi düşünüyorlar? Gökleri ve yeri kendinizi yaratamadığınıza göre gökleri ve yeri hiç yaratamazsınız. Sizden cilim itibariyle çok çok daha büyük elinizin idrakinizin ufkunuzun erişmediği daha karını buğutlarını keşfedemediğiniz o bütün feza ve fezaya yayılan milyarlarca yıldızı galaksiyi Güneşi, dünyayı, yeryüzünü, yeryüzünü henüz keşfedemediğiniz, yine milyarlarca, trilyonlarca canlı yıcansızı yoksa siz mi yarattınız? Yok, çok açık. Bunların cevabı nedir arkadaşlar? Çok belli. E bunları siz yaratmadığınıza göre, e bir sebep olmadan da bir sonuç olarak ortaya çıkamayacağınıza göre, kendi kendinizin hem sebebi hem müsebbebi olamayacağınıza göre, e bu durumda artık sizin bu dehri yahut naturalist inancınız bir hurafe. Bir saplantı, saçma, temelsiz demiş oluyor Kur'an-ı Kerim. İşte Hristiyanlarla tartışıyor. Hz. İsa'ya ve Hz. Meryem'e lahuti kişilik atfettiklerini biliyoruz. Ne diyor onlar için? Bir önermeyi veriyor sadece. Onlar yemek yerlerdi. O ikisi Meryem ve İsa yemek yerlerdi. Gerisini söylemeye gerek yok. Yemek yiyorlarsa iki şey var. Bir, yemek öncesi iki yemek sonrası. Yemek öncesi acıkmışlar, muhtaçtırlar. Muhtaç Tanrı olamaz. Yemek sonrası, yemek geliyse biraz sonra bir ızdırap başlayacak. Gurultu başlayacak. Tuvalete gitmeleri gerekecek, affedersiniz. Dolayısıyla bu bir ızdırap hali. Bu da bir çaresizlik hali. Bu da bir eksiklik hali. Dolayısıyla nasıl onlar Tanrı olabilir? Maide suresinde. Yani Kur'an-ı Kerim böyle. Yer yer örnekler vermek suretiyle. Yer yer efendim böyle sorular sormak. Yer yer inançlarındaki açık noktalara bu şekilde parmak basmak suretiyle zihinlerinin içine bir şekilde yerleşmiş, farkına varmadıkları çelişkileri deşifre etmek suretiyle batıl inancın, sapkın inancın ya da inanışın diyelim, bu inanışın, efendim, ipini pazara çıkartıyor. Evet. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim bir taraftan akaidi beyan ediyor, bir taraftan bu akaidi kanıtlıyor, ispatlıyor, bir taraftan da Bu akaidle çelişen sapkın ve batıl inanışları, şüpheleri bertaraf ediyor. Şimdi Adudiddin el-İji'nin kelamla ilgili bir tanımı var. Kur'an'ın bu yaptığıyla birebir örtüşüyor. Adudiddin el-İji kelamı nasıl tarif ediyor? Kelam diyor, اِثْبَاتُ الْاَقَائِدِ الدِّينِيَّ بِاِرَادِ الْحُجَجِ وَدَفْعِ الشُّبَهِ Akaid-i diniyeyi bir kısım hüccetler ortaya koymak, Ve şüphe ve kuşkuları bertaraf etmek suretiyle ispattır. Yani bir tarafıyla kelam, dini inanç esaslarını ispat eder, hüccet ve kanıtlarla. Diğer bir taraftan da bunlara yönelik kuşkuları, itirazları, vesveseleri de bertaraf eder, iptal eder. Bir taraftan ispat eder, bir taraftan nef eder. La ilahe illallah. La ilahe, batıl bütün inançların nefi anlamında, İllallah bütün sahih, meşru, hak inancın ispatı anlamında da aslında bir başka özet ifadedir, bir başka icmali iman ifadesidir. Evet, Kur'an-ı Kerim bu gözle baktığımız zaman aslında kendi nazil olduğu dönemde cari olan batıl ve sapkın inanç çevreleriyle tartışmıştır ispat ve def, ispat ve nef fonksiyonu icra etmiştir. Bu yönüyle Kur'an-ı Kerim kelam yapmıştır diyebiliriz. Kimler vardı? Müşrikler, özetle Kureyş, Medine'de keza putperestler, bir takım putları kendilerince gerekçeleri de ne? مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُكَرِّبُونَ اِلَى اللّٰهِ ذُلْفَةٍ Bunlar bizi Allah'a yaklaştırsın diye biz bunlara ibadet ediyoruz. Yoksa bizatihi şu tahtanın Şu taşın bizatihi biz ilah olduğunu, bizi yarattığını, bize rızık verdiğini düşünmüyoruz. Ama bunlar bize rızık veren, bizi yaratan Allah'ın yeryüzünde adeta simgeleridir, sembolleridir. Bunlara ubudiyet arz edersek eğer Allah'a yaklaşırız. Allah'la aramızda bunlar birer nedirler? ibadet edeceğimiz aracıdırlar, şefi'dirler, şüfaadırlar şefi'lerdir şeklinde bir inanç. Yine Kur'an onlara soruyor. Sen şayet onlara soracak olsan gökleri ve yeri kim yarattı? Sana hemen öncecik cevap verirler. Allah yarattı derler. Tabii ki yaratanın o tahta parçası olmadığını, o taş parçası olmadığını biliyorlar. Çünkü kendi elleriyle onları zaten yaptılar. Belki yapmadan bir gün önce yoktu onlar. Bir gün önce yok olan, kendi eliyle ortaya çıkmış olan bir şeyin kendisini ve kendisinden önce zaten var olan yerleri, yeri ve gökleri, hep bu yerler diyorum buna. Gerçi yedi kat yeryüzü Kur'an'da da geçer. Nasıl yaratmış olabilir? Müşrikler var. Bir tarafta yine Mekke'de Hristiyanlar var, tek tük, işte Hanifler var. Medine'ye geldiğimizde, Yine müşrikler var, Yahudiler var. Bir de bölgede çok kalabalık olmasa bile işte dehriyün dediğimiz naturalistler, tanrı tanımazlar var. Yani tanrı bizzat doğadır. Doğadaki Kail kanunlardır. Doğada bir otonom var. Kendi kendine sebepler sonuçları tetikliyor. Böyle bir determinasyonla olaylar bu şekilde tecelli ediyor. Ne diyorlar onlar? Bizim hayatımız efendim budur. İnni illa hayatuna dunya. Namutu ve nahya ve ma yuhlikuna Biz bu şekilde yaşarız, ölürüz. Bizi ancak deher, zaman, doğa, doğanın akışı bu otomasyon bizi bu şekilde efendim tüketir, bitirir. Hayatımızda, ölümümüzde, ve yok oluşumuzda bu Otonomun bir parçasıdır. Diyenler de var mı? Var. Kur'an-ı Kerim bunu da gündemimize taşıyor. Ve çeşitli ayetlerle bunları Kur'an-ı Kerim ne yapıyor? Az evvel de örneklerine yer verdiğim gibi Kur'an-ı Kerim bunları çürütüyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hadislerinde biliyoruz. Buna benzer içerikte ifadeleriyle, telkinleriyle, nasihatleriyle, dikkat çekişleriyle Akai'de ne yapıyor? Tahkim ediyor, teyit ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra tabii ki fütuhat gerçekleşiyor. Yeni yeni topluluklar, özellikle Irak, İran coğrafyası, o bölgede daha önceden yaşayan Zerdüşler, ki onlara bizim coğrafyamızda, bizde, bizim kültürümüzde zındık denir. Zendik, Zend Avesta. Bu dine inanan, işte Zerdüşt'ün Avesta'sına getirdiği Kitaba inananlar ki o kitapta tahrif edilmiş bir kitap. Yani bildiğimiz mecusilik dediğimiz. işte hürmüz ve ehrimen şeklinde, aydınlık ve karanlık şeklinde iki ilaha, dualist bir inanç besleyenler. Bunlarla özellikle bir temas oldu. Bir taraftan Şam, Suriye topraklarının fethiyle birlikte Hristiyanlarla temas oldu. Teslis inancında olan, uluhiyeti üç parçaya bölen, Ve insana uluhiyet atfeden bir anlayış meleğe uluhiyet atfeden bir anlayış Allah'ın dışında iki ayrı varlığa da uluhiyet atfeden tevhid'i bu şekilde tahrif edip tesniye çıkaran bir anlayış. Diğeri tesniye ise dualist ikici bir inançsa, inançsa bu da üçlemeci bir inanç. Ve zaten Yahudi efendim topluluklar Müslümanlarla bir arada yaşıyordu. Onlarla olan temas özellikle İbn Sebe Yemen'den gelen bir Yahudi dönmesi onun Hz. Ali şahsında tesis etmeye çalışmış olduğu batıl ve hurafelerle dolu inanç Rafiziliğin temelini oluşturdu. Yine Yahudilerden Şehristani'nin ifadesiyle teşbih ve tecsimci sapkın Allah inancının yine Müslümanlar içerisinde yer yer tezahürleri baş gösterdi. Allah'ı cisimlere, mahlukata benzeten Bilinen anlamıyla el, ayak, göz, kulak vesaire Allah'a haşa uzuvlar istan eden ve böyle bir dev cisim gibi onu tahayyül eden ya da böyle bir tahayyüle kapı aralayan bir inanç. Ki biz bunlara teşbih, teçsim inancı. Bu inancı benimseyenlere, müşebbiye, mücessime diyoruz. Böylece zaman içerisinde bu tür inançlar ortaya çıktı. Tabi bunların en temelinde Bu inançların nasıl ortaya çıktığı konusunda genelde işte fırkalar tarihi yahut İslam düşüncesi, İslam kelamı, İslam mezhepleri, ekolleri tarihi kitaplarında artık klişeye dönmüş bazı izahlar var. İç dış etkenler şeklinde bir tasnifle karşılaşıyoruz. İç etkenler nedir? İşte Müslümanların kendi iç siyasi ihtilafları, mücadeleleri ve hatta savaşları. Kur'an-ı Kerim'de yer yer yer Bazı ayetlerde karşımıza çıkan esnek ifadeler, özellikle müteşabih lafızlar, farklı anlamalara, dolayısıyla farklı inanış biçimlerine kapı araladı. Dolayısıyla inançta problemler, ihtilaflar ve zaman içerisinde fırkalaşmaları baş gösterdi. Dış etkenler de işte yabancı kültürlerden insanlarla kurulan temas. Onların bir çırpıda samimi olanlarının bile, Kendi eski inançlarından sıyrılıp çıkamadığı inançlarını, düşünce reflekslerini İslam içerisinde bir süre sürdürdüklerini ve bunları bir şekilde İslam'la uzlaştırmaya çalıştıklarını. Bazı ayetleri bu inançlarını efendim intihac edecek biçimde yorumladıkları ve böylece ortaya güya Kur'an'dan onay almış bir takım batıl inançların dışı hak, İçi efendim, batıl olan. Zındık da buna denir zaten. Zındık küfrünü iptal eden, imanı izhar eden. Münafıktan farklı bir şeydir. Münafık bunu ahlaki olarak bir problem taşıyor. Zındık ise, zındık mümin, kendince mümin. Ama ne yapıyor? Dışarıdan ben de Allah diyor, Resul diyor, müminim diyor ama bunun içini neyle dolduruyor? kendi mecusiliğinden, zerdüşlüğünden tevarüz etmiş olduğu inanç Efendim muhtevasıyla dolduruyor. Bunlara zındık özellikle deniliyor. Evet, ee, ve ilk olarak bu özellikle siyasi çekişmeler neticesinde, işte Cemel vakası, Sıffin vakası, ondan önce Hazreti Osman radıyallahu anh'ın şehadeti, şehadetine yol açan bazı siyasi kargaşalar, tartışmalar, Ve bu savaşlar neticesinde iki tarafta Müslüman ve Müslümanlardan öldürülen insanlar savaşın gereği olarak. Dolayısıyla bir katil hadisesi, katil büyük bir günah. Dolayısıyla binlerce insanın eli kana bulaşmış. Bunlardan birisi mutlaka günahkar, büyük günah işlemiş. E büyük günah işleyen insanlar ne olacak? Bu kesafette büyük günah işleyen insan Hz. Peygamber Efendimiz zamanında olmadığı için büyük günah işleyenlerin durumu nedir? Sahibül Kebira nedir? Mü'min midir, kafir midir? Ahirette, cennette midir, cehennem midir? Şeklindeki bir tartışma ancak bu olayların neticesinde patlak verebiliyor. Tarihi e, mantık itibariyle bunu böyle söylemek mümkün. Çok kesin ifadeler kullanmayalım. Ardından E bu olaylar yaşandığı bu olaylar acaba bizim irademizle mi oldu yoksa Allah'ın iradesiyle mi oldu? Yani bu insanlar Bizim kıyabileceğimiz insanlar değil ama bu olaylar yaşandı. Ellerinde miydi yoksa ellerinde değil miydi? Kendi seçimleriyle mi oldu? Yoksa kendi seçimleri olmadan mecburen mi oldu? Allah'ın takdiri ve kazası ile biz bütün bunları cevaplayabilir miyiz? Özellikle Emevi Hanedanlığı'nın Efendim kaza ve kadere yapmış olduğu ağır vurgular... Bunun gerçeklik payı var. Bunu abartmamak lazım ama gerçeklik payı var. Mesela Yezi'din Hz. Hüseyin'in o Kerbela'da şehadetinden sonra işte geriye kalan oğlu ve işte hanımları, ailesi biliyorsunuz Yezi'din Şam'a sarayına gidiyona götürüyorlar, götürülüyorlar ve orada eee Yezi'd Yezid'in vermiş olduğu bir cevap var. Yani bu olayları Yezid bir şekilde izah etmeli. Bu olaylar diyor şunun için oldu diyor. Hüseyin dedi ki diyor, benim dedem onun dedesinden daha hayırlıdır Yezid için. Benim annem onun annesinden daha hayırlıdır. Benim babam da onun babasından daha hayırlıdır. Ben de ondan daha hayırlıyım. Bu böyle dediği için oldu. Dedesine gelince dedesi tabii ki benim dedemden hayırlıdır. Çünkü Allah'ın peygamberidir Bu benim imanımın gereğidir. Onun hayırlı olduğunu kabul ederim. Annesi benim annemden daha hayırlıdır. Çünkü Efendimizin kızıdır. Babası benim babamdan daha mı hayırlıdır? İkisi de ölmüş gitmiştir. Allah'a kalmış bir şey. Biz bir şey diyemeyiz. Kendisi benden daha mı hayırlıdır? Orasını bilmem ama mülk benimdir. Çünkü Allah mülkü dilediğine verir. Şimdi insanların kendi iradeleriyle seçimleriyle hatta uğruna mücadele vererek Elde ettikleri şeyleri Allah'ın meşiyetine bağlamaları problemli bir şey. Mutlaka Allah'ın meşiyetiyle yani Allah'ın dilemesiyle olmuştur. Ama biz kendi seçimimizle gayretimizle gerçekleştirdiğimiz fiilleri Allah'ın meşiyetini gerekçe göstererek meşrulaştıramayız. Yani bir yanlış yaptınız diyelim. E Allah diledi de oldu, Allah dilemeseydi olmazdı diyerek yaptığınız yanlışı meşru gösteremezsiniz. Kendiniz de bu şekilde mazur gösteremezsiniz. Allah'ın iradesi işlenen bir cürmün gerekçesi yahut mazereti olamaz. Onun meşrulaştırıcısı hiç olamaz. Yani bu bir örnek. Buna benzer örnekler var. Evet, Emevi ailesi özellikle Allah'ın meşiyetine biraz fazla vurgu yaptılar. Allah'ın meşiyeti doğrudur ama bu Emevi ailesinin hanedanlıklarını kurmak, sürdürmek, muarızlarını def etmek adına yaptıklarını ne yapmaz? Meşru kılmaz. Evet, dolayısıyla Emevi ailesi o siyasi otoritesini meşrulaştırmak sadedinde Kader, işte Allah'ın dilemesi argümanını kullandığında haliyle bu argümana karşı koyanlar da oldu. Hasen-i Basri'ye işte bu söz nakledildiğinde yalan söylüyor. Şeklinde bir tepkisi mesela kaynaklarda, kitaplarda geçiyor. O dönemde kader tartışmaları başlıyor. Bunun arka planında ne var? Aslında siyaset var. Kader tartışmaları. İşte Gayrân-ı i Mâbed-el-Gühenîm. Diye tarihte, daha ilk yüzyılda iki isim karşımıza çıkıyor. Bunlar kaderiyi olarak tarihe geçiyorlar. Yani kader insanın elindedir. İnsanın kaderi insanın elindedir. Allah'ın elinde değildir. Ezelde yazıldı, takdir edildi diye bir şey yoktur. Vel emru ne diyorlar? Unfun. İşler şu an yekten, iptidaen ortaya çıkmaktadır. Daha önceden biliniyordu, takdir ediliyordu, yazılmıştı falan diye bir şey yok. Zahid Kevseri merhumun bu mabet el-Juhani'yi adeta biraz efendim mazur gösteren bir ifadesi var. Allahu Alem yanlış anlamıyorsak, yanlış anlamış da olabiliriz. Mabet diyor, O dönemde bu cebr inancına karşı koymak adına böyle bir şey söyledi. Yani insanlar kendi yaptıklarını Allah'ın iradesiyle meşrulaştırmaya çalışıyorlardı. E benim elimde bir şey yok Allah böyle diledi. Hani bugün de derler ya alın yazısı ne yapalım? Ya ben de olmasını istemezdim ben de yapmak istemezdim bir yiyor adam ondan sonra ne yapalım? Allah yazmışsa işte bundan kaçış mümkün değil şeklinde. O da buna tepki olarak ne yaptı? O da buna tepki olarak olur mu öyle şey dedi. Aslında maksadı yani sizin işlemiş olduğunuz cürümler, suçlar, hatalar Allah'ın iradesiyle izah edilemez demek istiyordu ama bu arada Allah'ın iradesini de ne yaptı? Hepten inkar etmiş oldu. Kullandığı ifade efendim ona haksızlık etti. Şeklinde kullandığı ölçüsüz genellemenin azizliğine uğradığı şeklinde böyle bir ifadesi var. Evet. Tabi bu insanların aynı zamanda siyasi kimlikleri de var. Yani sadece bu insanlar öldürüldü. Gayranetli Meşkilin özellikle. Hazreti Ömer bin Abdülaziz'in ona nasihatları var. Ama ondan sonra gelen halifenin hiç ona müsamaha göstermediğini ve onu öldürttüğünü biliyoruz. Bu insanların öldürülmesi sadece fikir problemiyle ilişkilendirilemez. Yani bu insanlar efendim kaderiye görüşüne sahip olduğu için öldürüldü diye bir şey yok. Kaderiye görüşü aynı zamanda o dönemde Emevi hanedanlığının meşruluğunu sorgulamak demektir. Emevi hanedanlığı büyük oranda kendilerini Allah'ın meşiyetiyle kaderle meşrulaştırmaya kalktığından ellerinden kaderi ve meşiyeti almak bir bir bakıma meşruluklarını almak demek oluyordu. Dolayısıyla böyle bir arka planı da yine mahfuz tutmak ihtiyat olsa gerek. Allah-u Alem diyelim. Daha sonra işte Cehd İbni Dirhem, Cehd İbni Safvan ortaya çıkıyor. Bu cad İbni Dirhem'in işte Kur'an-ı Kerim'in mahluk olduğunu iddia etmesi. Cehd İbni Safvan'ın hem Kur'an'ın mahluk olduğunu iddia etmesi, hem de Allah'ın sıfatlarını nefret reddetmesi, ilim, kudret, irade, sem'a, basar, kelam, Allah'ın böyle ezeli, kadim sıfatları yoktur. Şeklinde güya teşbih ve teçsime karşı çıkayım derken tefritten kaçarken ifrata yahut ifrattan kaçarken karşı uç noktaya tefrite savruluşu da bizim akaid kelam tarihinde önemli ikinci bir kırılmadır. Ve cehmiye diye bildiğimiz ekolün ortaya çıkmasına sebebiyet vermiştir. Bu cehmiye mezhebinin kurucusu öncüsü cehmini safvan sadece sıfatları inkar eden taatil. Görüşünde bir insan değil, aynı zamanda bu zatın meşhur cebir görüşü de vardır. Yani insan iradesinin, kudretinin yaptığı işlerde dahlü tesiri yoktur. Az evvel Allah'ın iradesinin dahlü tesiri yoktur diyen kaderiyeyi gördük. Şimdi de tam aksiye önde kulun irade ve kudretinin dahlü tesiri yoktur. Asıl sadece ve sadece Allah'ın irade ve kudretiyle olur. Kul adeta Allah'ın irade ve kudreti karşısında rüzgar karşısındaki yaprak misalidir. O ne yönden eserse o yöne savrulmak mecburiyetindedir şeklinde bir izahı getirmiş oluyor belki de kaderiyeye yani mabetlere tepki olarak. Mabet elcüheniden bu kaderiye görüşünü Vasıl bin Ata alıyor Vasıl bin Atâ bunu biraz daha geliştiriyor. Başka şeyler de ekliyor. Va'd ve va'id. Keza işte kebire sahibi menzile beynel menzile dediğimiz mutezilenin 5 esasından biri olan büyük günah işleyen kişi ne mümindir ne kafirdir. Nedir? Fasıktır. Fasıha mümin denmez. Kafir de denmez. Ahirette de aynı kafir gibi o da kendi kendisi Cürmünce cehennemde ebedi kalacaktır şeklindeki görüşünü özellikle dillendiriyor, savunuyor. Vâsıl bin Hata, tam bir mezhep tesisi planlamış bir isimdir tarihte. Ve mutezilerin temellerini atmıştır. Kaderiye'nin açmış olduğu çığırdan gitmiş ve bu çığırı bir mezhebe dönüştürmüştür. Çevreye göndermiş olduğu dailer, davetçilerle, misyonerlerle diyelim bir bakıma. Görüşlerini şarttan garba yaymıştır. Vasıl ve onun Efendim talebeleri, daileri, propagandistleri bölgede Hristiyanlarla, Zerdüşlerle, Maniheyslerle yani yerli Efendim kadim inanç sahibi isimlerle İslam'ı müdafaa adına çok ciddi tartışmalar yapmışlar. Güzel hizmetleri dolmuş. Zeyd bin Ali, Zeydi Yemezebi'nin öncüsü Ehl-i Zeyd bin Ali. Efendim onun yanına gitmiş, ondan istifade etmiş. Ve işte Zeydiye mezhebindeki itizal çizgisinin kaynağı da vasıl bin atadır. Kendisi de Ehlibeyt ekolünden yetişmiştir. Ehlibeyt Ehl demek çok doğru olmaz. Hz. Fatıma'nın çünkü çocuğu değil. Muhammed ibn-i Hanefiye ve onun oğlu Haşim. Bunlardan yetişmiş. Yani Hz. Ali Ehlibeyt ocağı olarak yine geçiyor. Ve talebesi veya arkadaşı diyelim. Ashab kelimesi bazen böyle yanıltabiliyor. Ashab dendiğinde böyle hoca bizdeki gibi tipik hoca talebe ilişkisi aklınıza gelmesin. Arkadaşı, yoldaşı, refiki, yaranı. E aynı zamanda ondan istifade eden, talebesi de zımnen bunun içine girebiliyor. Ama bizim anladığımız manada birebir değil. Amr bin Ubeyd, Zahid kimliğiyle meşhurdur. O da o silsile içerisinde ikinci isim olarak yer alıyor. Daha sonra bu itizâl hareketi yani kaderi yeniden açtığı çürda yürüyen menzile beynel menzile teyin işte vahtı vaid e, adil tevhid efendim ilkeleriyle kendine has bir kelam örgüsü oluşturan e, hareket vasiliyye hareketi Ebu'l Huzeyl el-Allahla. Hicri 2. yüzyılın sonu 3. yüzyılın başında Ardından talebesi Nazzam. Ardından onun talebesi Cahiz. Bu üçlü efendim silsile ile artık sistemleştirilmiş doğa felsefesini de içerecek kapsamlı bir kelam projesine dönüştürülmüş bir ekol olarak Mu'tezile'yi tesis ediyor. Mu'tezile'yi karşımıza çıkartıyor. Mu'tezile, Allahf Nazzam ve Cahiz üçlüsü ile özellikle Allaf ve Nazzam artık Hem beş esası detaylandırmış hem de bununla kalmamış ilahiyat bahislerinin dışına çıkmış. Artık kozmolojiye dair de kendi tevhid anlayışına göre bir tasarım getirmiş, şümürlü bir mezhep görüntüsü vermeye başlıyor. Ondan sonraki dönemde bunlar biraz daha detaylandırılıyor, tartışmalar yapılıyor, o görüşler biraz daha tartışmalardan Efendim sağ selamet çıkabilecek, bir e, tumturaklılığa, üsluba, ifade biçimine kavuşturuluyor. Ve işte 4. yüzyılın başlarında Cübbai ile, 3. yüzyılın sonu da 4. yüzyılın başlarında Cübbai ile yeni bir temsil buluyor. E, Cübbai'nin karşısında onun talebesi Ebu'l-Hasen el-Eşari'nin onunla tartışması ve el-Eşari'nin artık onun yolundan ayrılması, Eşari'ye Mezhebi diye daha sonra tarihte yer alacak akıma öncülük etmesi. Bu da Hicri 3 ve 4. yüzyılların önemli olayları, itikadi, kelami olayları dediğinde karşımıza çıkıyor. Daha sonraki yüzyılda Kadı Abdülcebbas, Mutezili mezhebini tedvin eden, derleyen ve bugün bize Mutezile mezhebiyle ilgili en geniş bilgileri, muhteri, belgeleri kavuşturan isimdir. Muğnisi, ansiklopedi çapında 10-15 çiltlik bize Mu'tezile mezhebinin muhtelif imamlarının ve kendi Efendim görüşlerinin yer almış olduğu bahsettiğim gibi ilahiyattan nübüvvata, sem'iyyata keza, tabiiyyata riyaziyyata ve metafiziğe kadar çok geniş çaplı bize Mu'tezile'nin görüşlerini Felsefesini ve nazariyatını sunar. Şerh-i Usulü'l-Hamsesi keza. Biraz daha bunun özetidir. Ve biraz daha ilahiyyata munhasır bir çalışmadır. Muhtezile bu şekilde en son Kağda Abdül zirveyi yaşamış. Ve ondan sonra artık inişe, çöküşe geçmiş. Daha sonra Zemakşeri El-Minhacı kısa bir kitaptır. Zemakşeri ile bir tarih sahnesinde görülüyor. Ama Kağda Abdül Cebbar ve emsali çağında artık mutezile şia nezdinde işte zeydiye ve imamiye bünyesinde varlığını sürdürmeye başlıyor tabi mutezile bu şekilde gider biraz daha geriye dönecek olursak bahsetmiş olduğum o fikri ihtilaflar o fikri ihtilaflara ilk olarak verilen tepkiler daha sahabenin genç deri kuşağında Abdullah İbni Ömer'in Mabet El Cüheniye vermiş olduğu cevabı biliyorsunuz teberri şeklinde bir cevaptır bu kaderi inkar eden bu görüşü karşısında az evvel arz etmiş olduğum Cibril hadisini Abdullah İbni Ömer naklediyor ve diyor ki Efendimiz bizzat kadere imanı bize açıklamıştır dolayısıyla ben o kimseden beriyim sadece o değil Hazreti Cabir ve buna benzer başka sahabi isimleri de var bu kaderi akımına karşı tavır almış Onlarla aralarında mesafe koymuşlardır. Saabeden sonra tabi'in kuşağında yine Haseni Basri, Said bin Cübeyr benzer isimlerin yer yer işte şey konusunda, imamet, siyaset konularında yer yer işte mürteki Mürtekibi Kebira konularında onların da kendilerine has görüşleri onların da akaid kelam tartışmalarına girdiğini gösterir. Bir akideci, bir kelamcı gibi değilse de en azından çevrelerinde konuşulan, tartışılan ve giderek yayılmakta olan fikirlere karşı kendilerini sorumlu hisseden bir alim, bir imam sıfatıyla bu konulara dair yer yer görüşlerini, tepkilerini dile getirmişlerdir. Daha sonra İmam-ı Azam Ebû Hanife bizzat kelama girmiş. Ömrünün belli bir döneminde, ilk başlarında bir kelamcı kimliğini efendim taşımış bir isimdir. Basra'ya defalarca seyahat yaptığını ve orada kelamcılarla tartıştığını Şelamcılar içerisinde de en tehlikeli olanlarının işte bizim mutezile dediğimiz o grup olduğunu, onlarla da defalarca tartıştığını ve sadece onlarla değil, işte naturalistlerle, notaryalistlerle bunlarla da tartıştığını biz zaman zaman menakık kitaplarında görüyoruz. Ve İmam-ı Azam'a nispet edilen 5 eser. Bu eserlerde İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin kaza kader konusunda, Kur'an-ı Kerim mahluk mudur değil midir konusunda, Keza sahibi kebire konusunda, iman artar mı eksilir mi ve benzer konularda. Yani Hicri 2. yüzyılın başlarında, 1. yüzyılın sonlarında imana ve akaide dair neler tartışılmış, konuşulmuşsa bu hususlarda İmam-ı bu Ebu de kendi görüşlerini El Fıkhul Ekber adıyla o dönemde literatürleşen e, belgelerde Ya da talebelerinin kendisinden naklettiği şifahi Efendim bilgilerde görüyoruz. Yani bu beş eserin İmam-ı Azam'a nispeti ne kadar sahihtir tartışması bir yere kadar anlamlı olsa bile bir yerden sonra zayittir, abestir. Çünkü İmam-ı Azam Ebu Hanife'den, belki birebir orada geçen ifadelerin hepsi sadır olmamış olsa bile, İmam-ı Azam Ebu Hanife'den yapılan senetli nakiller ki Konya'da Seyit Bahçıvan Hoca, Bunu çalışmış. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin itikadını bu şekilde senetli biçimde maddeler halinde ortaya koymuştur. Siz Fıkulekber'deki yahut El-Alim ve el ifadelerle e, bahsetmiş olduğum o senetli efendim bilgiler arasında bir karşılaştırma yaptığınızda bunların birbirleriyle örtüştüğünü görüyorsunuz. Belki Söz konusu eserlerde fazladan bilgiler vardır. Belki o döneme yabancı bazı ifadeler olabilir. Kelimesi kelimesine hepsi İmam Azam Ebu Hanife'ye ait olmayabilir. Talebesi Ebu Muti El Belhi tarafından nakledilmiştir. Bir kısmı Ebu Yusuf tarafından. Bunlardan bir tanesi oğlu Hammad tarafından nakledilmiştir. Zaman içerisinde bu nakilde gevşeklikler olmuş olabilir. Sokuşturmalar yahut bilinçsizce bazı ifade kaymaları, karışmaları olmuş olabilir. Özü itibariyle söz konusu itikadiyatın başka yollarla da İmam-ı Azam'a ait olduğunu biz ne yapabiliyoruz? Tespit ve teyit edebiliyoruz. Dolayısıyla bu konu üzerinde çok da fazla şüphe uyandırmanın, çok eşelemenin de belli başlı detayları istisna ederek söylüyorum. Çok da manası yok. Daha sonra İmam Tahavi zaten geliyor. Geçen sene işte burada metnini değişik bir metotla burada işlemiştik. O İmam bu Ebu Hanife'nin itikadiyatını ortaya koyuyor. Keza bunun da söz konusu 5 eserin muhtevasıyla çatıştığını söylemek güç. Evet. İmam Şafiye'de nispet edilen El Fıkul Ekber isimli bir kitap var ama bunun sıhatinden son derece kuşkuluyum. Ama o dönemde böyle El Fıkul Ekber şeklinde bir literatür var mı? Var. İmamlarımızın. Ama talebelerine dikte ettirip kitap yazdırmak suretiyle yahut talebelerinin almış olduğu notların zamanla kitaplaşması suretiyle ama kendilerine sorulan sorulara verdikleri cevaplar ama yaptıkları tartışmalarda sarf ettikleri sözler cümleler suretiyle bir şekilde bize imamlardan akaid ve kelam konularına dair bugün birer ilke prensip halini almış görüşler cümleler nakl olunmuştur. İmam Malik'ten de meşhur istiva meselesindeki soruya verdiği cevabı hatırlayın. İmam-ı de efendim Bişir İbni e, Bişir ile yaptığı tartışmaları hatırlayın e, Bişir el-Merisi ile. Ahmet İbni Hanbel'den de fazlasıyla e, yapmış olduğu tartışmalarla veyahut sarf ettiği cümlelerle e, imamların belli bir akidede uzlaştıklarını biliyoruz. İşte o dönemde Hicri 2 ve 3. yüzyılın başlarında Ehl-i Sünnet'in e, gerek hadisçi, gerek fıkıhçı, gerek akideciği tefsirci imamlarının Bağdadi'nin söylediği gibi imamlarının hep aynı çizgide hizada buluştuğuna tarih tanıklık ediyor. Bu işte ehli Sünnet'in kurucu imamlarının ilk olarak akaid ve kelama dair ortaya koydukları ilk malzemeler diyelim yani ortaya koydukları ilk görüşler, tavır ve tepkiler Bunlar ehl Sünnet literatürünün ilk malzemelerini oluşturuyor. Ondan sonraki yüzyılda artık bunlar derlenip toparlandığında ehli Sünnet literatürü olgunlaşmaya, gelişmeye başlıyor. Yine Hicri 3. yüzyılda Eş'ali öncesi işte ehl i Sünnet kenamının öncü kuşağı olarak 3 isimden sık sık zikrediliyor, bahsediliyor. İbni Küllab, Kalenisi ve Halisel Muhasibi. Bunlar üçüncü yüzyılda yaşamışlar. Eş'alinin savunmuş olduğu şeylere çok yakın şeyleri bunlar da savunmuşlar. Hatta İbni Küllab'dan Eş'alinin etkilendiğini söylemek pekala mümkündür. Çünkü o dönemde e, kelam argümanlarını, üslubunu kullanarak mutezile ile ve diğer celeyenlerle e, tartışan, kendini bu işe adayan tek tük isimden biridir İbni Küllab. Evet. Böyle biraz dağınık gidiyor çünkü ara sokaklara giriyoruz, toparlıyoruz, toparlayacağız. Siz de bunları iyi takip edin, notlar alın, kaçırmayın. Ders şeklinde olsun mümkün olduğu kadar burada konuştuklarımız. Ve bunları daha sonra siz de en azından bahsetmiş olduğum kitapta ve diğer kitaplarda bunların izini sürün. Bu kompozisyonu siz de zihninizde netleştirmeye, boşlukları doldurmaya çalışın. Varsa sorularınız bana onları iletin. Eksik bir şey kalmasın. Yani burada takibi sağlayamazsanız ne olur? Koparsınız. İkinci ders olmadı. 3. ders. Cık. Birlikte koşamazsak, tempo tutturamazsak, ortak bir tempo ne olur? Geride kalanlar dökülmeye başlar. Sayımız düşer. İstifade oranı düşer. Öyle olmasın. Evet. Dolayısıyla Ehl-i Sünnet Ebu'l-Hasen'il Eş'ari ile Başlatmak çok isabetli bir yaklaşım değil. Yani Ebu'l-Hasen el-Eşari 4. yüzyılın başı, 330'larda vefat etmiş. Halbuki İmam-ı Azam 150'de vefat etmiş. Ehl-i Sünnet'in ilk defa akideye ve kelama dair görüşler serdetmek suretiyle bir tavır oluşturması. Bu tavrın belli ilkeler, prensiplerle ifadeye dökülmüş olması, dediğin gibi çok daha erken bir döneme denk geliştiriyor düşüyor. O itibarla Ehl-i Sünnet'in bir akide ve kelam biçimi olarak tesisini Hicri 2. yüzyıla İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye dayandırmak isabetli olur. Ondan önce yok muydu? Ondan önce vardı ama bu netlikte ve bu detayda, bu zenginlikte değildi. Elbette ki İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin Ehl-i Sünnet itikadını e, beyansa dediğinde ortaya koymuş olduğu görüşleri, vaz etmiş olduğu prensipleri hocası Hammad, onun hocası İbrahim Neha'i, onun hocası da taşıyordu. Yani bu itikadiyatın izini sürdüğümüzde bu itikadiyat sahabeye kadar, Efendimiz'e kadar belki de varıyordu. Dolayısıyla Ehl-i Sünnet'i tarihi olarak belli bir döneme endeksleyip, ondan önce yoktu Ehl-i Sünnet de sonradan çıkmış, türedi bir mezheptir gibi efendim, tahayyül etmek yanlış olur. Ehl-i Sünnet'in kuruluşundan bahsederken biz bir mezhep olarak bir müessese olarak kuruluşundan bahsediyoruz demektir. Yani ilk defa açık net biçimde tartışmalarla ilgili görüş beyan eden, maddeler halinde bu böyledir, şu şöyledir diyerek kendini ifade ettiği, dile döktüğü nazariyata hatta efendim kendisini taşımış olduğu Zamana, vakti biz işaret etmiş oluyoruz. Anlaşıldı? Daha önceden bunlar birer itikat olarak, birer kabul olarak, birer duruş olarak tabii ki vardı. Ama ifadeye dökülmesi, muarız bir fikir karşısında hayır öyle değildir, tam aksine şöyledir şeklinde bir tavır olarak ortaya konulmuş olması, somut bir tavır olarak ortaya konması dediğin gibi ilk ortaya çıkan eserler, ilk ortaya çıkan tartışmalara tekabül ediyor ki, bu da, bizde Hicri 2. asrın ortasını veya ilk yarısının sonlarını gösteriyor. Evet, ya Ömer bin Abdülaziz'in mektubundan bahsediliyor. E bunlar kısmi şeylerdir. Yani sadece kaza kaderle alakalı bir şeydir bu. ve bir bütün olarak da Ehl-i Sünnet'in görüşünü yansıtıyor mu, yansıtmıyor mu orası da tartışılır. Evet, Ebu Hasan el ile çağdaş olan Bu Mansur el-Maturidi Semerkant'ta Ebu Hasan el-Eşarili Bağdat'ta ikisi birbirlerine çok yakın görüşler ortaya koymak, benzer reflekslerde tepkiler geliştirmek suretiyle birisi Eşarilik, diğeri Maturidilik ekolünün aynı çağda öncülünü yapmışlar. Ve kendilerinden sonra işte Ebu Hasan Bahililer İbn-i Furekler, Bakillani'ler, Bağdadi'ler, Cüveyni'ler, Gazzali'ler, Fakrur-Razi'ler, Beyzavi'ler, Amidi'ler, ardından İci'ler, Isfahan'i'ler, Taftazani'ler, Cürcan'i'ler, Devvan'i'ler, Gelenbev'i'ler, bugünlere kadar, son 150-200 yıla kadar diyelim ya da Ehl-i Sünnet, Eş'alilik ve Maturidilik üzerinden. Maturididen sonra Semarkandiler, ondan sonra Efendim Ebu'l-Mu'inen Nesefiler, Sabuniler ve bu şekilde silsile dünlere kadar geliyor. Maturidil silsilesi Eş'ali silsilesi kadar uzun, Efendim soluklu olmuyor. Maturidilik silsilesi Osmanlı coğrafyasında da çok devam ettirilmiş bir silsile değil. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin kitaplarına o 5 risaleye yapılan çalışmaları parantezi alacak olursak, İmam Maturidi'nin efendim yine fukulekber şerhi belki söylenebilir. Ee, Ömer Nesefi üzerine yapılan çalışmalar. Bunun dışında Maturidi'lik üzerine, yani Hicri 7. yüzyıldan sonra, yani bir taftazani çağında, bir Cürcani çağında, Devvani çağında, Gelenmevi çağında, böyle çok esaslı, çok e, eşarilikteki ne muadil çalışmaların yapılmadığını söylesek herhalde haksızlık etmiş. Olmayız. Çünkü o coğrafya daha çok fıkıhla iştigal eden bir coğrafya. İkincisi, Fahrul Razi gibi bir etken var. Fahrul Razi Semarkand, mabara Nehir, Hanefi coğrafyayı da ziyaret etmiş. Oralarda tartışmalar yapmış. Meşhur Sabuni ile yaptığı tartışmalar var. Tartışmalarda Sabuni'yi mat etmiş, kürütmüş. Ve bu Bir bakıma o bölgede Razi kelamı galip gelmiş. Baskın çıkmış ve Razi kelamı artık o çağdan sonra o bölgede de kabul görmüş. Mavara-ül Nehir yahut Horasan coğrafyası biraz daha beri de. Horasan coğrafyasında, Irak, İran coğrafyasında Razi'nin çok büyük etkisi olmuş. Ardından Razi ile beraber kelam yeni bir döneme geçmiş. Felsefi kelam dediğimiz yeni bir döneme geçmiş. Ondan önce Eber Haser-i -e Leşari ile İlk defa ehli Sünnet kelamı e, bir bütünlüğe kavuşmuş. İbn-i Furek Eş'ariyi açımlamaya çalışmış. Bakillani Eş'ari'nin bütünlüğe kavuşturduğu o kelami muhtevayı biraz daha genişletmiş. Uzun uzun tartışmalara girmiş. Cüveyni biraz daha yöntem ve sistem üzerine düşünmüş. Yöntem ve sistemi tahkim etmiş. Yer yer eleştiriler getirmiş. Gazali felsefeye bir kapı açmış. Filozoflarla tartışmış. O güne kadar pek felsefecilerle tartışma yoktur eşari kelamında ya da ehl-i sünnet kelamında diyelim. Razi felsefeye açılan bu kapıdan yürümek suretiyle ehl-i sünnet eşari tartışmalarını felsefecilerle Efendim buluşturmak suretiyle bunu biraz daha geniş bir muhtevaya kavuşturmuş. Bunu müellefatına yansıtmış. Ardından Beyzavi bunu çok güzel özetleyen telif çalışmaları yapmış. Amidi'yi çok güzel ispatlayan, uzun uzun tartışan telif çalışmaları yapmış. Ve İyici en son Adud-i El-İyici 8. yüzyıl, Hicri yüzyıl. Yani bu ne demek oluyor? Yani 15. yüzyıllar. 14 ve 15. yüzyıllar diyebiliriz. İyici bu Beyzavi tarafından Muhtasar e, ve ustalıklı bir tehlife kavuşan bu hasılayı biraz daha detaylandırmış. Aynı sistematik üzerinden yürümüş. Biraz daha genişletmiş çerçeveyi ve ortaya mevakıfı koymuş. Mevakıf bir metin olarak zirve kitaptır. Bezavinin tavaliği biraz daha preslenmiştir. Onun bir kere daha preslenmiş hali misbah vardır. Yine Beyzavi'ye aittir. İyici mevakıfta onu biraz daha genişletmiş. Biraz daha sistem üzerine tartışmalar yapmış. E, iyice bir bakıma metin bazında eşari kelamının çatısını çatmıştır. Ondan sonra taftazani ve cürcani ve devvani ne yapmışlar? Mevakıf üzerinden, akaidi azudiye üzerinden, daha önceki müktesebattan da yararlanmak suretiyle biraz tehlif işçiliği yapmışlar. Biraz efendim teknik işçilik yapmışlar. Biraz tefri, biraz taklit yapmışlar. Biraz daha alt katlara Biraz daha diplere, kıyılara, köşelere girmişler ve oradaki mercek tutmuşlar. Bazı Efendim küçük görünen, detay sayılan bazı problemler üzerine Efendim biraz daha e, derinlemesine atomize bir çalışma yapmışlar. İşte vücudu zihni meselesi tartışmaları, emri itibari tartışmaları falan o döneme tekabül ediyor. Ondan sonra gelen muhaşiler, haşiyeciler, işte Siyel Kutiler, İsamlar, Abdülgafurlar, Hayaliler, Gelenbeviler, Bunların da hayli çalışması olmuş. Cürcani'yi de bunun içine katabiliriz. Bunlar da bu tartışmalara epey bir derinlik kazandırmışlar. E bunları bizatihi Metin Şerh ve Haşiye üzerinden izini sürerek konuşmak lazım. Burada ben sadece şöyle bir atıf yapıp geçmek durumundayım. Biraz fazla durduk burada. Ve en son nereye gelmiş arkadaşlar? Şu son 150-200 yıllık bizim kıyılarımıza kadar gelmiş. Ve ondan sonra hakikaten bir duraklama mı dersiniz? Bir sükut dönemimi mi dersiniz? Ee, Müslümanların işte 1700 yılların sonunda 18. yüzyılın sonunda Mısır'ın Napolyon tarafından işgali ile başlayan işte sömürgecilik faaliyetleri diyelim. Bunlar karşısında o siyasi kargaşalar Müslümanların zihin konforunu büyük oranda bozmuş. Haliyle Kendi iç kavgalar işte iktisadi problemler, sosyal problemler vesaire derken bu Osmanlı'nın da tabii ki gücünün zayıflamasına paralel bir şey. Bölgede ki bazı akımlar işte Muhammed bin Abdülvehab el Necdi ile başlayan bugün Vehhabilik dediğimiz akımın o bölgedeki şeyleri. Ondan sonra tartışmaları başka bir alana çekmiş. İtikada, akaid ve kelama böyle bir yan sokak, yan bir kanal açılmış kabir ziyaretleri, ondan sonra tevessül meselesi, tasavvuf konuları vesaire itikadiyatın sınırlarına girmiş. Bunlarla ilgili müstakil risaleler yazılmış. Dediğimiz gibi akaid efendim akaidi diniye dinin inanç esaslarını konuşuyorsa kelam da bu inanç esaslarına doğrudan ya da dolaylı biçimde mebadi karibe yahut mebadi baide bağlamında buna taallük eden meselelerin efendim mutfağını oluşturuyor. Kendi döneminin efendim e, konularını, problemlerini, tartışmalarını bizati bu mutfağa taşıyor. Bu mutfakta bu problemleri ne yapıyor? Çalışıyor ve bunları bir çözüme kavuşturuyor. O dönemin efendim tartışmaları da nedir? Bu Abdulvahhab Muhammed bin Abdulvahhab'ın ortaya çıkışı birlikte, onun başlatmış olduğu o itirazla birlikte kabir ziyaretleri, evliya meselesi, teveccül meselesi, istigase meselesi e buna benzer işte tevhid dedikleri, üzerinde hassasiyetle durdukları, tevhidi uluhiyet, işte tevhidi ubudiyet, tevhidi esma ve sıfat vesaire isimlerle andıkları, yer yer eşarilere, yer yer sufilere yönelik itirazları 18. yüzyıldan sonra, özellikle 19 20. yüzyılın hala bugünlere kadar akait kelam alanındaki yoğun tartışma alanını oluşturmuş oluyor. Ama burada kalmıyor iş. Bir tarafta da ne var arkadaşlar? Bir tarafta da Bir başka tartışma gündemi var. Bu da nedir? Din bilim efendim çatışması. İslam medeniyet, İslam ve terakki tartışmaları. Batı'da efendim Renan'ın İslam mani terakkidir şeklindeki bir iddiasıyla bir yazısıyla Afgani'nin bizde Namık Kemal'in ona vermiş olduğu cevap yeni bir tartışma gündemi oluşturuyor. Batı aydınlanmacı bilim, teknoloji, sanayi, silah ve siyasi efendim üstünlüğüyle adeta İslam'a meydan okuyor ve İslam'ın bahsetmiş olduğum pencereden geri bir din olduğunu, manevi terakki ilerlemeye gelişmeye, yükselmeye mani olduğunu iddia ediyor. Ve buna karşı bizim içimizden kısmen alimler, kısmen münevverler, müsakkaflar cevap yetiştirmeye çalışıyor. İşte Afgani'nin özür dileyici cevabı, pısırık cevabı bunun ilk örneğidir. Adeta Renan'ı doğrayan dediğin doğrudur ama o şunlardadır. Öyle ama İslam öyle değildir arkadaş. Ama bakma doğru söylüyorsun gel beraber savaşalım bunlarla dercesine. Renan'la kol kola giren böyle bir cevabı vardır ki Namık Kemal'in cevabından kat kat daha iyidir. Hiç olmazsa İslam'ın izzetini Renan gibi efendim bir gayrimüslimin abdestsizin karşısında muhafaza etmesini bilmiştir. Ağzının payını Afganiye göre çok çok iyi vermiştir. Güya ki Afgani alimdir. Namık Kemal münevverdir. Evet. Ve İşte İslam-Batı karşılaşması, bilim-din, bilim-ilerleme, bilim-teknoloji, bilim-medeniyet bu efendim bağlamda yeni ilmi kelam tartışmaları başlıyor. Yeni ilmi kelam tartışmaları. Bu sedette Abduh tevhidini yazıyor, kitab-ı tevhidini yazıyor. Kitab-ı tevhid baştan aşağı yeni bir ilmi kelam değil. Ama Mısır'da sürdürülmüş bir gelenektir. Muhammed Gazzali bu gelenek üzerinden kendi akidesini yazıyor. Nasıl bir akide bu? Biraz daha Kur'an üslubu, biraz daha iknai bir üslup. Kelamın soyut amele taallük etmeyen, meselelerine girmeyen bir yaklaşım tarzıdır. Hem konu seçiminde hem de kullanılan dilde, argümentasyonda takip edilen bir metot bu, yöntem bu. Kitab-ı Tevhidinde mesela Abduh böyle bir yol izliyor ve İslam siyaset, İslam sosyal hayat, İslam medeniyet ilişkisini kurmaya çalışıyor. O günün baskın gündemi, işte İslam mani terakkidir iddiasının altında biraz ezilen ve bu iddiayı, kendince savuşturmaya çalışan çalışan bir gayreti arkasında görüyoruz. Reşit Rıza da ona talikler. Zaten Reşit Rıza'dan alınan bir nüshadır. Kitap basılıyor Reşit Rıza'nın da ona talikleri, dipnotları var. Bizde eee İzmillili var. İzmillili Yeni İlmi Kelama duyulan Hacetin altını ısrarla, kalın çizgilerle çiziyor. İşte muhassal ül kelam ve hikme Muhassar-ül-Kelam ve hikme eseri Bu sadette yazılmış bir eserdir. Burada da bu hacetin altını sırarla çiziyor. İşte ben kitap tavsiye ediyorum. İşte bunlar arkadaşlar, bunları bulun. Muhassar-ül-Kelam ve-l-Hikme'yi bulamazsınız. Ama kolay bir adres. İSAM'a gidersiniz. İSAM'dan bir tane fotokopi çekersiniz. Benim yaptığım gibi. Ondan sonra İzmirlerin bizzat Yeni ilmi Kelam diye bir kitabı vardır. Tamamlanmamış bir eserdir. Orada yeni ilmi kelam denemesi yapmıştır. Ne yapmıştır orada? Kendi, yani mesela ispatı vacip, Allah'ın varlığının ispatı meselesi. Alemin hudusu meselesi ve buna benzer. Bilgi nazariyesi. Yani daha önce klasik kelamda, Razi'nin, Beyzavi'nin, Amidi'nin, İci'nin, kendi döneminin bilimsel diliyle, argümanlarıyla ortaya koymuş olduğu, Muhteva'yı bu defa 20. yüzyılın başlarında batıdaki paralel alanlardaki gelişmeleri, doğan yeni kavramları, görüşleri, nazariyeleri de efendim mevzunun içine çekmek suretiyle yeniden bunları düzenlemek. Yeni ilmi kelamdan İzmirli'nin kastettiği şey budur. Yani Allah'ın varlığını ispatlayacaksak ne yapmamız gerekir? Önce klasik ispatı vacip delilleri, hudüs delili, imkan delili, gaye nizam delili bunları ortaya koymalıyız. Ama bununla yetinmemeliyiz. Günümüzde efendim gerek teologların gerek filozofların Allah'ın varlığı ile ilgili ortaya koydukları efendim gerek ispat adına gerek red adına ortaya koydukları muhassalayı da incelemeli. Bunu da özetleyip ilmi kelamın muhtevasına dahil etmeliyiz diyor Alem evren işte evren öncesiz midir önceli midir sonlu mudur sonsuz mudur tartışmaları madde maddenin yapısı cevher midir araz mıdır cisim cisimlerin mahiyeti Allah'ın kudretinin cisimle ma madde ile evrenle ilişkisi madde yaratılmış mıdır yaratılmamış mıdır o dönemde çok yaygın bir biliyorsunuz materyalizm rüzgarı var. İzmirli şey, İsmail Fenni Ertuğrul'un maddi günün İzmihlali geniş efendim bir diye kitabıdır. Materyalizmi eee çökertme adına yazılmış bir eserdir. Alim değildir bunlar, münevverdir bunlar, araştırmacılardır, bilim adamlarıdır. Kütüphanecidir şey İsmail Fendi Arturul. Lügatçi felsefesi de çok değerli bir eserdir. Bu isimler ne yapıyorlar? İşte maddenin önceliğini, yaratılmışlığını ispatsa dediğinde işte materyalistlere karşı işte ruhçuların Hristiyan teologların, filozofların görüşlerinden getirdiği argümanlardan yararlanmak suretiyle böyle bir biraz daha güncellenmiş bir kelami muhteva ortaya koyuyor, koymaya çalışıyor. Bilgi problemi ile ilgili klasik tartışmaları aldığı gibi modern tartışmaları da ele alıyor. Kant, Kant'tan sonra Descartes, Kant, ondan sonra işte Hegel vesaire. Bizati bu isimlerin de bilgiye dair, mantığa dair, doğruya dair, hakikate dair iddialarını, tartışmalarını kelamın gündemine taşıyor ve buradan işte naslarla İslam'ın maksatlarıyla, genel yapısıyla örtüşen bir yol, mecra efendim yorum biçimi geliştirmeye çalışıyor özetle. Sadece o değil Abdullahatif Harputi'nin Tenkihül Kelamı var. Yeri ilmi kelam sadedinde yazılmış bir eserdir. Tamamlanmış bir eserdir. Biraz da Aklasiye bağlıdır. Ne yapar? Farklılık olarak Eterden bahseder mesela. Eski eserlerde çok nadir geçer. İşte materyalizme eleştirileri vardır. İşte yeryüzü, dünya, güneş, evren, kozmoloji, kozmografya bunlardan zaman zaman bahseder. Yani kendi döneminin bilimsel verilerini de bağlamın içine dahil etmek suretiyle biraz daha kelamı güncellemeye çalışırlar.